Şöyle bir soru var Kıymet Hocam. Birbirleriyle evlenmiş ve çocukları olan bir çiftin daha sonradan birbirleriyle süt kardeşi oldukları ortaya çıkarsa ne yapılmalıdır? E, acilen cevap bekliyoruz demişler. Evet. Öncelikle seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. E, tabii evlilik engellerinden e, yakın akrabalarımızla evlenemeyiz. Evet. Bu akraba tasnifi yapılırken kan bağıyla akraba olanlar, bir de evlilik yoluyla akraba olanlar bu sorunun içeriğinde de olduğu gibi emzirme veya süt emme e, sebebiyle akraba olanlar. E, o zaman e, e, süt emdiğimiz annemizin nasıl ki kendi annemizle evlenemediğimiz gibi onlara evlenemeyeceğimiz. Hı hı. Aynı anneden süt emen Kardeşler birbirleriyle süt kardeşi olacağı için bunlar birbirleriyle evlenemeyeceği. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de e, açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. Fakat e, seyircimizin sorusu başlangıçta sanki böyle bir şey e, söz konusu değil ama sonradan ortaya çıkmış. Belki de bilinmiyordu. Belki de bilinmiyordu. Ama şu önemli bir konu diye düşünüyorum. Yani bazen e, bu tür sorular geldiğinde e, ne kadar doğru acaba bu bilgiye? ne kadar güvenile, güvenebiliriz? Hı hı. Bunun iyice araştırılması, tetkik edilmesi gerekiyor. Yani bir insan düşünün, e, kendisinin evlenmesi e, haram olan birisiyle evlenebilir mi? Kendisi evlenmek istese çevredeki insanlar buna yani, engel olurlar. Yani. Acaba bu kadar e, sağlıklı e, bir toplumumuzda e, buna ne kadar müsaade edilebilir? Belli ki evlenmişler, çoluk çocuk sahip olmuş. Birisi siz süt kardeşsiniz veya süt yoluyla akrabasınız. Birbirlerinize evlenmeniz doğru değildi diye sonradan çıkılan şeyler genellikle dedikodudan ibaret de olabiliyor. Peki bu tür duyumu alan insan öncelikle gerçekten bu duyumu tetkik etmesi gerekiyor, araştırması gerekiyor. Evet. Hatta böyle süt akraba olduğunun tespiti için şahitler de gerekiyor. Yani bu kardeşlerimiz gerçekten birbirlerinin süt kardeşi mi acaba? Şahit var mı acaba? Yoksa sadece bir duyum mu? Ee, şüphe üzerine zaten hüküm bina edilmez. Hı hı. Gerçekten şahitlerle tescilleniyor ise yani bu iki çift kişi yani birbirleriyle evli durumunda olan kişiler gerçekten sütten akraba yani birbirlerinin süt kardeşi olduğuna şahitlik de varsa o, o, o zaman ne yapılabilir? Bu evlilik kendiliğinden zaten ne yapılır? Düşer. Evet yani nikah düşmüş oluyor. Düşmüş olur ama tekrar teyiden bir şey ifade etmek istiyorum. E, bu ne kadar doğrudur. Çünkü... E, yani aslında söylediğiniz şey çok mantıklı hocam. Evet. Böyle bir şey olsaydı eğer evet. ya da e, gerçekten vuku bulmuş bir şey olsaydı evlenecekleri ilk zamanlar en azından birileri itiraz ederdi buna. Evet. Yani yıllar sonra... Bir de yani süt akrabalıkta evlilik engeli olduğu kesin. Ama bu akrabalığın tes tespiti için veya tesisi için ileri sürülen bazı şartlar da var. İslam fakirleri bu konuda mesela İslam e, bunlardan mezheplerinden birisi. Biz toplumumuzun hmm. gelenlik Hanefi olduğu için Hanefi mezhebine göre de aynı şekilde şahitlik lazım. Yani en azından iki erkek veya bir erkek iki kadın şahitlik etmesi lazım. Böyle bir e, akrabalığın tesisine dair. Evet. E, Şafii fıkhında bu biraz daha ağır. Dört tane kadın akıl ve adil olan dört tane kadın şahitlik edecek. Emdiğine değil, duyumuna değil Böyle bir sütün bu çocuğun midesine indiğine dair. Eyvallah. Bu da ciddi bir mesele. Önemli bir şey. O zaman iyi bir tatbikat. Hatta şafi fıkında şöyle diyeyim. Bu emme işi, süt kardeşi tesis edilebilmesi için emzirmenin bir süresi var. 2 yaşına kadar. Hatta İmam Ebu Hanife'ye göre 30 ay. Yani ne diyelim, yine 2 yaş meselesinin doğumuyla... Süt emmeli birlikte değerlendirerek 30 ay düşünenler var. Ama doğumundan sonra iki sene, ilk iki sene süt emmiş olması lazım. Peki bu süt de Hanefi fıkhına göre midesine inecek ama bir defa yani artık onu emmiş ve midesine indirmiş olması lazım. Şafii fıkhına göre doyumluk beş kere bu gerçekleşmiş olması lazım. Yani bu kardeşlerimiz o zaman durumlarını bu ölçülerde değerlendirsinler. Yani örneğin e, burada Şafii mezhebine göre... Yani bir kadın mi? bir çocuğu emzirdi. Emzirdiğini bir ne, yap, ne yapmamız lazım? Şahitlerle belgelememiz lazım. Hı hı. Şahitler tamam buna şahitlik ediyor ama... E, mesela Şafii fıkhına göre kaç defa emdi? Doyumluk beş kez bu tekrarlandı mı? Bunlara ne yapılması lazım? şahitlik edilmesi lazım. Bu belgelendikten sonra gerçekten böyle bir durum vakı ise ve sahi ise bilgide o zaman bu kardeşlerimizin birbirleriyle evliliği ne yapmış oluyor? Otomatikmen dini anlamda, şer'i evet. anlamda düşmüş oluyor. O zaman soru sahipleri kendi durumlarını evet. bu cevaba bu göre değerlendirecekler. Mesela. inşallah evet. hayırlı bir sonuç elde ederler.